Ya hele o yamyam yum o penaltıyı kaçırdı ya benim içimdeki yağlar hepsi erildi erildi erilmeye başladı erilmeye ben o kupayı görünce içimde ne yağ kaldı ne böbreklerim kaldı ne ciğerim kaldı hiçbir şey kalmadı sanki de yeni dünyaya anamdan yeni doğdum dünyaya geldim ya o kadar ki sevindim arkadaş ya Yamyam yam nasıl oldu ki o onu, o yum nasıl o golü yedi ki ben anlamadım ya kaçtırdı ya ama Kaçırdık o zaman var ya içimdeki bütün Şimdi yerim hepsi boşandı ya boşandı boşandı artık ha. Uçacağım uçacağım ama kanatlarım olsa uçardım. Uçardım Türkiye'ye gelirdim.